yüreğinde bir güzel sevgi hissetmişti o anda İbrahim Ethem'e bir nida geldi ya İbrahim Ethem, hani bizden başkasını sevmiyordun ya İbrahim Ethem İbrahim Etem bağlamaya başladı ya Rabbi eğer oğlumun sevgisi beni senin sevginden alıkoyacaksa Ya benim canımı al ya da oğlumun canını al. İbrahim duası kabul oldu. Oğlu yıllar sonra kucağında sarıldığı oğlu kucağına düşüp can ver o anda. Her şeyi bırakan İbrahim Eten. Bir gün... Yamalı elbisesiyle bir deniz kenarında oturuyor Elbisesini dikiyor Her şeyi bırakmış Acı, keder, ızdırap Her şey yanı başında İbrahim Eten. Oradan bir vali geçiyor Atının üzerinde ihtişamla İbrahim görür Bu mu der? Saltanatını, tahtını, tacını terk eden İbrahim Ethem bu mu? Eline ne geçti sanki? Kalbinden böyle geçirdi vali. Aşıkların yüreğine dokunulmaz. Yakar adamı. İbrahim Ethem yaralandı bu bakıştan. Valiye baktı. Elinde elbisesini diktiği iğnesini aldı, suya attı. Ey balıklar dedi. iğne mi getirin? Bütün balıklar ağızlarında birer iğneyle İbrahim'e seme uzandılar. Ey İbrahim'em, al ile dediler. Valiye bir bakış daha döndürdü İbrahim'ten. Ey vali dedi. işte elime geçen iğne bu. Eline geçen iğne böyle olursa düşünür müsün ey aşık? Kim bilir eline daha neler geçmişti? Aşıklar sadece böyle anlarında belki bir şeyleri ifade ederler. Çoğunu söylemediler. Ellerine geçen daha kıymetli olmasaydı tahtına tacına geri dönerdi İbrahim Ethem. Eğer saltanattan, dünyalıklardan, saraylardan, hizmetkarlardan, her şeyden daha kıymetli olmasaydı eline geçen... geri dönerdi dönmedi dönmedi bir gün bir kuyunun başında İbrahim bin Ethem kovasını kuyuya attı çekti çekti çekti kova altınlarla dolu olarak çıktı ya Rabbi dedi ben senden bunları istemiyorum Biliyorum hazinen sonsuzdur. Ben senden bunları istemiyorum. Tekrar altınlarla dolu kovayı kuyu attı. Çekti, çekti, çekti. Bu sefer kova mücevherlerle dolu olarak çıktı. Ya Rabbi dedi biliyorum. Hazinen sonsuzdur. Vermekle de tükenmez, eksilmez. Ben senden bunları istemiyorum Ya Rabbi. ...ben sana kulluk yapabilmek için su istiyorum. Mücevherlerle dolu kovayı tekrar kuyu attı. Çekti, çekti, çekti. Bu sefer su çıktı. Abdest aldı, Rabbine koştu. Su, aziz olan su... Altınlar, gümüşler, dünyalıklar zelildir Allah katında ama su azizdir. Ne zaman ki altından gümüşten daha çok suya değer verdiğimiz gün su bizi tertemiz edecektir. Su. Düşünür müsün ey can kuşu? Düşünür müsün? Deniz kenarında olsan bile Suyu israf etme emrini. Su Dikkat edin Suyu kullanırken Dikkat edin Sakın Kirli su demeyin Suya kirli demeyin sakın Kirletilmiş su deyin Su azizdir Sakınlar görmeyin Ah İbrahim Ethem İbrahim Ethem Aziz kılınan suyla pak Almış secdeyle tertemiz İbrahim Ethem Nereden öğrendi bunu Kimden öğrendi bunu hey İbrahim Ethem isterseniz İbrahim Ethemlerin Aşkı ve terk etmeyi öğrendikleri Zamana gidelim Yıldızlara Yıldızlara Yıldızlar vardır göklerde değil mi Bazen gece yarısı Şöyle yıldızlara bakıverseniz Bütün yıldızlar ihtişamla. Ne kadar güzeldir değil mi? Sakın ola Yanınızda aşıklar yoksa Başka kimseyle bakmayın Eğin başınızı öne Ama yanınızda aşıklar olursa O zaman çevirin yıldızlara gözlerinizi O zaman Gerçeği anlayabilirsiniz Aşıklar yoksa çevrenizde Tek başınıza yıldızları seyredin ha, aşkı tanımayanlarla yaşamaktansa tek başına olmak daha güzeldir ama para bulmak en güzeldir yıldızlar ben size gökteki yıldızlardan söz etmiyorum onlar da güzeldir bir düğün alayı gibidir gökteki yıldızlar insanlar için düğün kurulmuştur ...senin dünyaya gelişin için... ...bu dünyadan gelip gideceğin güne kadar... ...senin için, senin için... ...senin için bir düğün alayı kurulmuştur... ...çünkü iki cihanda... ...insan için yaratılmıştır... ...kendinin kıymetini iyi bil... ...şu kainata bak... ...senin için yaratıldığını unutma... Ah, ...yıldızlar... ...göktekiler değil... bir zamanlar yıldızlar vardı yeryüzünde yürümek için indiler yeryüzüne indiler yeryüzünde yürüyorlardı öylesine güzeldiler ki öylesine ki hangisinin peşine düşseniz hangisinin ardına düşseniz sizi mutlaka bir aydınlığa götürürdü bir ışığa ah amr enes Zübeyir, Halit, Hamza, Ukkaşin, Radıyallahu anh, Ebu Bekir-i Sıddık, Ömer-ül Faruk, Osman-ı Zinnureyn, Radıyallahu anh, Ali edil köbra radıyallahu anh işte ilmiyle parlayan Ayşe-i Sıddık'a radıyallahu anh Sümeyye, Zeynep işte şu, ya şu şurada karanlıklarda kendisini gizleyen göstermeyen yıldız iffet ve haya abidesi Fatıma Fatıma radıyallahu anh iki cihan serberinin can parçası Her biri öylesine güzel, her biri öylesine parlak bir nur. Etraflarına öylesine güzellikler saçıyor. Neden bu yıldızlar yere inmiş? Neden? Çünkü güneş yere inmiş. Çünkü güneş yerde insanların arasında dolaşır olmuş. Yıldızlar kuşatmış. Yıldızların başka yerde ne işi var? Öylesine bir parlıyor ki ışığını ondan alıyorlar. Görülmüyorlar bazen. Ama öylesine parlak yıldızlar. Öylesine ki... Güneş etrafında pervane gibiler ha, ha. Yıldızların güneşe bakmaları önemli belki ama Esas önemli olan esas mühim olan güneşin yıldızlara bakması Ya Resulallah işte önündeyim Bakışlarına kurban olan bak bana Senin nazarların insanı sahabi yapar Senin nazarların insanı insan eder Bakışına kurban olan Sahabilerin çoğu onun azametinden ve güzelliğinden onun yüzüne bakamadılar Sahabilerin çoğu onun şemailini söyleyemediler Bakamıyorlardı ama ne önemi vardı Önemli olan onun bakışlarıydı Onun eline ellerini uzatırlardı Yeter ki o Tutuşuna kurban olan Ömer, Ömer elinde kılıcıyla gelmişti. Dünyanın en büyük suçunu işlemek üzere, iki cihan sevgilisine kast etmeye. Ama onu bir tuttu Resulullah, Ömer'in zerreleri değişti. Kinle dolu Ömer, aşkla dolu verdi. Öylesine ki gözlerinden kin fışkıran Ömer gözlerini gözyaşları verdi. Öylesine ki ömrü boyunca öyle ağladı ki sonra yüzünde iki siyah çizgi oluştu göz pınarlarından. Öylesine ki ama, ama onu sevmek suçtu. O güneşe aşık olmak suçtu o zaman. Acı ızdırap verirlerdi. Kim ona aşık olmuşsa, kim onun etrafına pervane olmuşsa, pervaneye pervane olan suçtu. Zübeyir bin Avvam, bir rivayette 8, bir rivayette 12 yaşında, La ilahe illallah, Muhammedur Resulullah demişti. <gülüyor> Ama zalim amcası, Lat, Uzza, Menat, onlara tap diyordu. Bırakma putlarımızı. Zübeyir hayır diyordu. La... La ilahe illallah Muhammedu Resulullah Zalim amcası <gülüyor> Böylesine Resulullah'a aşık olan diye Eline dayanamıyordu Tahammül edemiyordu Onu bir hasra sardı Bir küçücük çocuk daha Taze bedenini hasırın içine koydu hasırı ateşe verdi Hasırın içinde yanan Zübeyir'in sırtında Öyle yaralar meydana geldi ki Yıllar sonra Kocaman oğlu olduğu zaman Zübeyir yaşlanmış diyece Ömer bir gün sırtındaki o yaraları gördü Parmakları içinde kaybolurdu Kim yaptı sana dedi Zübeyir gördün mü ya Ömer dedi Ben o çilemi sadece Rabbi'me saklamıştım Başkası bilsin istemiyordum Sadece o bilsin istiyordum. Bu çilemle Allah'a o kadar yakındım ki Keşke görmeseydin ya Ömer Gördün mü? Ne vardı bu çilede? İbrahim bin Ete'min her şeyi terk ederek koştuğu çilede ne vardı? Ne vardı böyle? Bizim anlayamadığımız Dünyada rahatını arayan ahmaktır Sözünü hiç duydunuz mu? Çileyi ızdırabı arayanlara ahmak diyoruz şimdi biz Oysa oysa o bütün gözümüzde büyüttüğümüz Allah dostları Bütün o insanlar ve onların ışık aldıkları sahabiler Hepsi çile istiyorlardı Çileye koşuyorlardı Ne vardı bu taşın altında Taşın altında Taşın altında bir saadet vardı Neden asrı saadet diyoruz Onca çileler, işkenceler, zulümler Herkes bir şeyler biliyordur değil mi o zamandan? Neden çile devri, acı, ızrap asrı demiyoruz? Neden saadet devri diyoruz? Neden? Can kuşu... Ten kafesini sevmez çileyi acıyı Ama can kuşu sever. Can kuşu zaten acı çekiyor. Can kuşu o yıldızların zamanında... taşın altında kim vardı hadi hadi hatırla hadi can kuşu çok sever onları her birini tek tek hatırlar çünkü onları eles meclisinden tanıyor <gülüyor> onlarla beraber olmayı ne kadar isterdi ama olamadı yıllar sonra geldi can kuşu sana diyorum can kuşu can kuşu sana kim vardı taşın altında Şu koca taşın altında kim vardı? Kim? Bilal! Bilal! Bilal! Bilal! Ahad! Ahad! Ahad! Ahad! Yen diline durma! Bilal! Bilal! Vay salimler! Zalimler, cana Bilal, Bilal! Bilal! Bütün cihanın hayranı oldu, Bilal! Ne yapmadılar sana, ne yapmadılar? Bilal, Bilal! Ne yapıyorsunuz ha? O taşı ne yapacaksınız? Bırakın! O taşı ne yapacaksınız? Bilal'in göğsünde Bilal'den büyük taş var Çıplak vücudu kızgın kumlarda Ve taşın altında Bilal! Bilal! Oraları görmeden anlayamamışım demek ki Biliyorsunuz ya daha yeni Mekke'den geliyorum Mekke'nin içinde bir camide hemen namaz vaktine koştuk Cami dolu vermişti Orada camiler dolu doluydu Burası gibi değil Dolu vermişti cami Kaldırımlarda namaz kılmak mecburiyetindeydik bir baktım kaldırımlarda namaz kılıyorlar tertemiz her taraf hemen, hemen terliklerimi çıkardım imama cemaate yetişmek istedim ayağımı kaldırıma koydum sanki kızgın demire koymuş gibiydim bir baktım bu şekilde namaz kılmanın imkanı yoktu bir baktım yanı başındakiler hepsi terliklerini ayaklarının altına koymuşlar o şekilde namaz kılabiliyorlar Aklıma hemen Aşk fırtınası gecelerinde Anlattığım Bilal geldi Çıplak göğsünün üzerinde Mekke'nin kızgın güneşiyle Pişmiş Yanmış olan taş parçası var Sırtında Kızgın kom Günlerce Ben bir namazı Kılamadım O taşın üstünde de Ya Bilal nasıl dayandın nasıl dayandın da ahat demekten vazgeçmedin hep Beytullah'ın etrafında Mescid-i içinde hep sencilere baktım <gülüyor> kara koca gelmişler ailece gelmişler hele küçücük senci çocukları gördüm kapkara Allah diyorlardı ahat diyorlardı Bilal gibi Hep Bilal'i sever gibi o çocukları okşadım. Koşun sahabiler, koşun. Resulullah'a haber sanın. Bilal işkenceler altında. Koşun haber sanın. Bilal'i çok sever o. Vardılar, haber verdiler. Allah'ın Resulü gidin Bilal'e haber verin dedi. Kalbiyle inkar etmesin. Eğer isterse diliyle inkar edebilir. Eğer isterse diliyle inkar edebilir. Yeter ki kalbiyle inkar etmesin. Bilal, Bilal! Allah Resulünden haber var Bilal. <gülüyor> ruhsat var Bilal. Kalbinle inkar etme. Ama dilinle inkar edebilirsin Bilal. Ruhsat var Bilal. Hadi işkencelerden kurtul. Resulullah ruhsat verdi Bilal. İstersen... <gülüyor>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 Sema ya Sema ya Sema ya Hamdan Allahum ailesi Allah. Neredesin ammar Alday Darama ama Oba Ayidu Ammar Ammar, <gülüyor> ammar. <gülüyor> <gülüyor> لا اله الا الله محمد رسول الله لا اله الا الله محمد رسول الله لا اله الا الله محمد رسول الله لا تريدوا انتم قرالهات بخدي اذكر ربك اذكر ربك اشهد لا اله الا الله واشهد ان محمد سماع Ammari, annene ne yapıyorlar Ammari? Ammari! Ammari, Allah'ın rahmetliği. Sümayel. Udkuri Hübel'l-Azim. Udkuri Hübel. لا Hübel, udkuri Muhammed'in Resulü'nü Aşk'a. Sıraya, vazgeçmiyor Sıraya, vazgeçmiyor. Resulullah'ın sabır dilediği Yasir ailesi. Aman Allah'ım, ne yapacaksın zalim? hayır, hayır. Hayır. Sümeyye Bilal Ben Sümeyye'ye ağlamıyorum Cennette Şimdi o Niye ağlayayım Ben Bilal'e ağlamıyorum Şimdi Resulullah'la sefa sürüyor o Niye ağlayayım Bilal Ben kendimi alıyorum. Çileden kaçan, acıdan, ızdıraptan kaçan kendimi alıyorum. İşkencelerin altında bile la ilahe illallah zikrini bırakmayan Sümeyye'ye niye alyayım? Ben rahatın içerisinde günde günde on kere la ilahe illallah diyemeyen kendimi alıyorum. Onlar onlar vazgeçmediler çileden. Acıdan, ızdıraptan cennete gittiler şimdi. Acının, çilenin, ızrabın arkasında cennet vardı. Habibullah'a komşu olmak vardı. Niye alayım ben onlara? Ben kendimi alıyorum. Acıdan, çileden kaçtıkça dertler üstüme yürüdükçe kaçtım cennetten kaçarcasına Habibullah'tan kaçarcasına ben kendimi alıyorum. fetva aradım hep şu dünyamı kurtarmak için caiz midir hocam? fetva var mıdır hocam? bilmem ne midir hocam? insanlar dünyalarını kurtarmak için dinlerini kullanmak istediler. Ben onu alıyorum. Onu alıyorum. Her şey gideydi de aşkım gitmeyeydi. Her çile çekileydi de imanım kemalereydi. Allah'ın sevgilisine yakın olaydım. Ne olurdu sanki hastalıklar gelse, dertler, ısraplar, acılar gelse ne çıkardı. kendime ağlıyorum kendime ne olurdu sevgili marklarla dolarlarla bileziklerle tantanayla gelecek değil ya sevgili bir Allah kuluna yakınlaşmak istediği zaman velvele gelir onun gelişinden hastalıklar acılar ızdıraplar dolar gelişi böyledir fakirliktir derttir Acıdır, ızdıraptır... İstemez misin ha... Hanım bacı... Genç kız... Söyle şimdi bana... Söyle şimdi bana... Derdin varsa... Derdin varsa sevgili sana yakındır... Unutma... Derdi olmayan... Acısı, ızdırap olmayanlar alınsın... derdi olanlar da ağlasın sevgili bana yakınmış diye sevinç gözyaşları döksün hastalar ağlasın ben kendime ağlıyorum ben Bilal'e niye ağlayayım ben Sümeyye'ye niye ağlayayım? ne oldu bize be Anadolu ne oldu bize yavrularınızı hep rahatımı gösterdiniz yoksa analar aman oğlum şöyle yap dünyada rahat et. Aman oğlum filanca fakülteleri kazan böyle rahat et. Aman kızım aman kızım git oku da olsun biraz günah filan olur ama hiç olmazsa kocan seni bırakırsa ileride kurtarırsın paçanı. Yeter ki dünyanın dünyanda rahat et. Kaybedersen sevgiliyi bu dünya kaç para eder? Kaç para eder sevgiliyi kaybedersen? kaç para eder ah bu zalim dünya hadi hadi bak اگر şu çarşılara pazarlara bak ne oldu bize böyle meleklerin yurdu yuvası olan camiler boşaldı şimdi boşaldı meleklerin yurdu bahası mı Allah'ın evi camiler boşaldı şeytanların dolaştığı şeytanların mekanı çarşılar doldu ne var ve bacım çarşılarda bunca yıldır dolaşırız ne bulduk cenneti bulan var mı çarşılarda ne ararsanız sokaklarda cennet evinizde ve bacım Cennet evinizde Melekler sizi evinizde beklerken Melekleri bırakıp nereye gidersiniz Sokaklarda Kadınların çokluğundan gezemez olduk Cennet mi ararsınız Cennet evinizde Resulullah haber vermiş İnanmıyor musunuz Bir de onu seviyorum demek olur mu Bin cennetten bir köşe Duaların Besmelelerin zikirlerin Örsün akışlara karşı çıkmayın Genç kızlar nakışlar örsün Ama dillerinde selavatlarla Nakışlar yapsınlar Seccadeler yapsınlar Onlara dünyalık demem Dillerinde selavatlarla Evlerini bir cennet Köşesi yapmak üzere Yapsınlar Ama selavatlarla Ben bu seccadede Rabbime koşacağım Allah'ın Nabibine yakın olacağım Fatıma'ya komşu olmak için Benim çarşım, pazarım Evim olacak Evim güzel olmalı Ben cenneti yaşayacağım Orada Ne işimiz var Hadi söyleyin Şu musallaya soralım Üçlere soralım Hadi tekkeye Hacı Fettih'a yedilere soralım Hadi İşte üçler mi Ne var Ne var şimdi götürebildikleri Bu dünyada ne var Dillerindeki zikirler Alınlarındaki secde izleri Abdest aldıkları Azaların parlaklığından gayrı Ne var başka Hani evler hani çul çaput Hani hani tahta parçaları bilezikler bilmem neler Hani nerede haykırsın mı şimdi kabirlerden kalkan mecdadımız Biz bir şey götüremedik uğraşmayın Yalanmış bu dünya diye Aralarında birkaç Salihha hatun birkaç Salih insan onlar da konuşsun ''Aman boşa geçirmeyin, ben hangi zikri yapmışsam şu an benim yanımda, cennetten bir kapı açılmış kabrime, sefa sürme desin.'' ''Konuşsun, konuş, üçlerde Hacı Veysade Mustafa Efendi.'' ''Konuş, konuş Efendi Hazretleri, konuş şu Konya'ya yeniden, konuş bu dünyada rızık için gam çekeni.'' Öldükten sonra bedeni çürüyeni adamdan saymayız diye. Bu dünyada rızık için gam çekeni, Öldükten sonra bedeni çürüyeni adamdan saymayız diye Ah uzalım dünya kanma ha, Genç kızlar Yaşlılar aldandı Bir sor istersen ha, Lüzumsuz konuşmalar oldu muydu? Rabıtam bozulduğu için kızıyorum bazen Ama şimdi iznim vardır konuşun Sor yanında yaşlı bir teyzem varsa genç kız Teyzem Aldandın mı sen de? Ne yapmalıyım diye Aldanma genç kız Yaşları aldandı sen aldanma Fırsatın vardır elinde Bilir misin Resulullah ne diyor? Allah'ın sevgilisi bir tek kendisidir İkinci bir Allah'ın sevdiği, sevgilisinden söz eder. Gençken Rabbine kulluk eden, ibadet eden, genç, Allah'ın sevgilisidir diyor. Gidiyorum şu dünya. Ah bu dünya. Nereye gidiyorsun? Günah işlemeye mi? Eğer günah işlemeye gidiyorsan, Allahü Teala'nın mülkünden çık. Sana verdiği rızkı yeme. Gördüğü yerde isyan etme. Başka mülk mü var? Nereye gideyim Nereye ben? Gideyim Onun mülkünden ya? başka, başka, bir, başka bir, bir mülk yok. yok. Başka rızık ne yiyeyim? yiyeyim? Onun verdiği rızıktan başka bir rızık başka mı, başka mı var? var? Onun görmediği bir yer diyorsun. Var mı ki? Var mı? Onun görmediği bir yer mi var ki? İyi düşün. Harama bakacaksan... Onun sana verdiği gözlerle bakma Yalan söyleyip gıybet yapacaksan Sana verdiği dili kullanma Harama gidip el uzatacaksan Sana verdiği elleri ve ayakları kullanma Ebedi hayattaki akıbetin için Sana verilmiş aklını ve kalbini nefsin için kullanma Şimdi sen söyle Düşün Onun sana verdiği azalarla Onun istemediği şeyleri yapmaya utanmıyor musun? Hay! Demiştim ben Ben utanmazım biriyim diye demiştim de kimse inanmıyor Sakalıma bakıp inanmıyorlar Utanmazım biriyim ben Onun mülkünde dolaşırım onun verdiği rızıkları yerim utanmadan onun verdiği gözlerle dillerle, ellerle, ayaklarla onun verdiği azalarla ona isyan eder günah işlerim aman Allah'ım düşünseydin ya düşünseydin ya Onun verdiği elleri, gözleri, ayakları, kalbi, aklı kullanırken düşünseydin ya. Düşünseydin ya. Düşünseydin ya. Düşünseydin ya. Nasıl kullanman gerektiğini, neler yapman gerektiğini düşünseydin ya. Gözlerinle baksaydın kainata, yıldızlara. Yıldızlara. Malakslara baksaydın, baksaydın şu çiçeklere, nakışlara. Her nakışın bir nakkaşı vardır diye düşünseydin ya, düşünseydin ya, düşünseydin ya. Hani nereden nakkaş diye? Ellerin mühendisi için. Gözlerin mühendislik için Ayakların ellerin Bir mühendislik için Önce bilirsin tanırsın Sonra da koşman için Kullanırsın ayaklarını Aklını kullansaydın ya Aklını Şu kalp bir padişahtır ülkende Aklını aşk padişahına Köle yapmadıkça Şu dünyada ömrün boşa geçer Düşünseydin ya Şu dilini mideni Nadi bir kapıcısı yapmak yerine Düşünseydin ya Düşünseydin ya Dilini bir şükürdar Yapsaydın ya Düşünseydin ya Baksaydın ötelere İlim farzdır hangi ilim Söyle bana abacım Okursun Mübarek olsun Seni hayırlara götürsün Hangi ilim farz Ya bana söyle bana ben okudum yıllarca gençliğime heba etmişim. O saniye Zülcelali şu kainatın akış nakış işleyen sanatkarı tanımamışım. Şimdi işime yaramayan bir yıl kafamı dolduran bilgiler beni tembellikten başka bir şey eğitmiyor. Kafamı yormaktan başka doldurmaktan başka. Düşünseydin ya. Eğer koşsaydım peşine ve öğrenseydim azalarımı nasıl kullanacağımı aklımı, kalbimi ellerimi, ayaklarımı, zerrelerimi hepsinin en mükemmel kullanıldığı yerin namaz olduğunu öğrenseydim şimdi böyle yaşamayacaktım düşün ağacı düşün ey Allah kulu bir ağacı herkes, herkes bilir köylü olsun olmasın Tarımla uğraşsın uğraşmasın. Herkes bilir. Bir küçücük tohumdan kocaman bir ağaç çıkar. Bir küçücük çekirdek. Bir avuca yüzlerce sısar o çekirdeğin. Bir küçücük çekirdekten kocaman bir ağaç. Kökler, gövde, dallar, yapraklar. ağacı meyve. Her şey meyve içindir. O çekirdek, o ağaçtaki meyve için ekilmiştir yere? Meyve için, çekirdek meyve için ekilmiştir. Çekirdek. Eğer o meyve çekirdeğine benzemezse posa diye atarlar. Portakal ağacının çekirdeğini portakal meyvasının içinden çıkarır, ekerler. Eğer o ağaçtan başka bir şey çıkarsa ona portakal demezler. Elma ağacının çekirdeğinden de Çekirdek ekildi mi elma çıkar Portakal değil Başka bir şey çıkarsa posa diye atarlar Düşün şimdi Yıldızları Galaksileri Güneşi Ayı Dünyayı Okyanusları düşün Dağları düşün Düşün O dağlar ki içinde Uhud da vardır Herada. Düşün ağaçları, düşün bitkileri, taşı toprağı. Düşün ki o bitkilerin içerisinde Resulullah'ın hasetiyle ağlayan asma kötü de vardır. Düşün, düşün bütün kainatı ve bu kainatın bu dünyanın içerisinde sen de varsın. Sen de, sen de, sen de. Evet, bu bir kainat ağacıdır. Kainat ağacının meyvesi insandır. Sen, sen, sen, sen. İnsan kainat ağacının meyvasıdır. Bir çekirdek ki ekilmiştir. Gövdeler, dallar, yapraklar, yani bütün kainat o meyve içindir. Meyveler içindir. İnsanlar içindir. Ha ama dedim ya meyva çekirdeğe benzemezse posa diye atarlar. Şimdi iyi düşün. Meyve çekirdeğe benzemeli. Düşün. Düşün. Meyve sen. Çekirdeğe benzemelisin. Yoksa posa diye atarlar seni. Meyve, hangi meyve? Portakal, elma değil. İnsan. insan. Şu kainat ağacının meyvası. Peki ya çekirdek? Ya çekirdek? Muhammed Muhammed Aleyhisselam! Allahümme salli ala seyyidine ve nebiyyine Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ve sellim teslimen kethira Muhammed aleyhisselam Kainat ağacının çekirdeği o O bir nur İlk olarak onur yaratıldı Sonra onurdan bütün kainat yaratıldı ...o olmasaydı... ...kainat olmayacaktı... ...o olduğu için... ...biz varız... ...eğer o onur olmasaydı... ...bugün kainat ağacında... ...ne yaprak ne dal... ...ne insanlar ne sen... ...ne sen olmayacaktık... Ah, ...o her şeyimiz bize... ...ama ne kadar güzel bir şey ki... ...çekirdeğimiz odur... ...yaprak değil... ...dal değil meyvayız. Bu ne büyük saadet. Bu ne büyük mutluluk böyle. Her şey o. Ama benzemezsen... ...posa diye atarlar. Ağacın içine bile almazlar. Kainat ağacının çekirdeği o. Aynı zamanda... ...en son ve en mükemmel meyvası yine o. Allah böyle dilemiş. Benziyor muyuz ona? Şu... Sahnede seyrettiğiniz insan acaba insan mı? Acaba benziyor mu? Benzemezse insan olamaz ki. Ya Rasulallah, ya Nebi Allah. Nasıl kalkardın? Kalkışına kurban olan. Nasıl otururdun? Ya Nebi Allah, oturuşuna kurban olan. O gözlerin kapakları nasıl açılırdı? Nasıl bakardın ya nebi yallah? Bakışına kurban olan. Mı? Nasıl sofralara otururdun? Benziyemedim sana ya nebi Hep el el alemlere benzedim. El alem nasıl yapıyor öyle yapmaya çalıştım. El alemden bana neydi? Ben sana benzemeliydim bir Allah. Gözlerinin için nasıl gülerdi Gözyaşların nasıl dökülürdü Hep ağladın Sanki cihandaki bütün çiçekler Senin gözyaşlarının tadından böyle olmuşlar Ya Resulallah Benzenilmez mi Ona benzenilmez mi onun gibi olunmaz çünkü o insan bizim gibi değil beşerim diyor ama işte bakın ben bir beşer gibiyim bana bakıp bana benzeyesiniz diye yoksa ben olurum? eğer bizim gibi olsaydı gölgesi yere düşerdi bizim gibi olsaydı onun kokusu birilerinde de olabilirdi yok şimdi birkaç aydır kokuyla uğraşıyoruz ne kadar koku varsa tarıyoruz her tarafta Yurd içi yurt dışı ama o kokudan yok o kokudan yok onu arıyoruz işte göz yaşı gecelerinde Belki, belki diye Ama ona benzemek içindir bütün hayat Bunun için yaratıldık Allah Azze ve Celle onu bir nur olarak gönderebilirdi Bir insan olarak değil de bir nur olarak gönderebilirdi Ama insan olarak gönderdi Ona benzeyin de öyle yakışırsınız o zaman onun yanına komşu olmaya Cennete o zaman yakışırsınız Onun gibi olabilir, ona benzeyebilirsiniz Benzemek ne kadar olursa mı diyorsunuz nasıl olmaz size ona benzeyen sahabileri anlatayım yine. ne güzel değil mi ne güzel onları anlatmak ve konuşmak bir gün şam civarında bir bedevi Tevrat okuyordu Tevrat'ta okurken Ahmet ismini okudu Ahmet gelecek Ahir zaman nebisi Ahmet Aşık oldu İnsan bir isim görür aşık olur mu Aşıkları çağırmıştım hasreten Gelsinler diye Onlar anlar değil mi İsim görünce nasıl fırtına kopar Bilen vardır değil mi aşık oldu deli divane o güzeller güzelin değil ismini isminin bir harfini isminin gölgesini görse vurulur insan <Gülüyor> o bir nur vuruldu çıktı yollara nerede bulacaksın kim olduğunu bilmiyorsun olsun gideceğim arayacağım dene misin be arkadaş alay ettiler arkadaşları gördüler. Çıktı yollara. Çöller açtı. Bilmiyordu nereye gideceğini. Ama bir aşk fırtınası kopmuştu işte yüreğinde. Yine aşk rüzgarı aldı onu. Kim aşk fırtınası koparsa aşk rüzgarı götürür onu. Bıraksın kendini. Ha, aşk rüzgarı aldı götürdü. Bir şehre vardı. Günler boyunca, haftalar boyunca. Belki aylar boyunca yürüdükten sonra... Geziyor boyunu arıyordu Bir şehrin girişi Ağacın altında bir adam gördü Şehrin girişinde Bilmiyordu neresi Orası Medine'ydi Aşk rüzgarı Aşk şehrine getirmişti Aşk ülkesi Aşk coğrafyası <gülüyor> Gidenler biliyor değil mi? Doyum yok değil mi? Öyle anlatıyor gidenler. Adam bilmiyor hangi şehre geldiğini. Ağacın altında bir adam gördü girişte. Hayret! Aman Allah'ım bu ne güzellik böyle. Öyle bir vakarla oturuyor ki aynı zamanda o kadar güzel bir tevazu. Ufku öyle güzel seyrediyor ki Elindeki asasını tutuşu öyle güzel ki. Aman Allah'ım teninin rengine bak ne kadar güzel. Sarının altındaki saçları. Aman Allah'ım sakalı. Aman Allah'ım böyle bir insan. Hayır hayır Ahmet bu olmalı. Benim aradığım bu olmalı. Artık bundan daha güzel bir insan düşünemiyorum. Geldi yanına. Sokuldu. Esselamu Aleyke ya Resulallah Allah dedi. Ağacın altındaki adam ağlamaya başladı. Resulullah birkaç hafta evvel Hakk'a yürümüş insanlardan ayrılmıştı. Ağacın altındaki Selman-ı Faris'iydi. Ağlamaya başladı Resulullah'ın adını duyunca. Ben o değilim ey Allah'ın kulu dedi. Ama hayret... sen kimsin öyleyse ben onun arkadaşlarından arkadaşı böyle olursa kim bilir kendisi ne kadar güzeldi ne olur beni ona götürür müsün adama hakka yürüdü insanlardan ayrıldı dese adam belki dönüp gidecekti sakladı gel dedi seni onun mescidine götüreyim Seni onun arkadaşlarına götüreyim. Olur dedi. Tuttu elinden aşığın, Resulullah gibi. Yürüyüşü Resulullah gibi. Adam hayran hayran Selman-ı Farisi'yi seyrediyor. Kurtarmak için götürüşü Resulullah gibi. Gözlerinin içine bakışı Resulullah gibi Selmanı ı Farisi Radiyallahu anh ah, Mescide getirdi İşte dedi ey Allah'ın kılı Burası onun mescidedir ah, Adam kapıyı açtı İçeri baktı Aman Allah'ım O kadar çok insan Ve o kadar güzel hepsi Hepsi birbirinden o kadar güzel ki Haman Allah'ım hangisi bunlardan? Hepsinden nur yayılıyor. Bu kadar güzeller bir araya nasıl toplanmış? Ben hayatımda böyle şimdi bir şey düşünemem. Bütün güzeller buraya toplanmış. Vallahi öyle. Bunlardan hangisi? Ah bu zamanda bir tanesi olsa da, kölesi olsa da. en iyisi selam vereyim selamımı hangisi alırsa Allah Resulü odur mutlaka Esselamu Aleyke ya Resulallah bütün mescidin içindekiler çırıklarla ağlamaya başladılar onun adını duyar duymaz belleri bükülünceye kadar ağlarlar sen kimsin ey Allah'ın kulu yaramızı değiştin dediler Söyleyin hanginizsiniz Adı Ahmet olan, son nebi kim? Sen mi, sen mi, sen mi? Yok dediler biz değiliz. O birkaç hafta evvel Rabbine yürüdü gitti. Öksüz ve yetim kaldık. Sahabiler yetim. Güneş, ay, yıldızlar yetim. Dağlar çiçekler Ağaçlar yetim Asırlar sonra gelecek Ümmeti yetim Görmedim mi Göremeyecek miyim şimdi onu ben Vah bana Yazıklar bana Geç mi kaldım Anam Lan beni doğurmayaydı keşke. keşke. Ondan Ondan bir parça yok mu Bana onun bir parçasını gösterseniz. <gülüyor> Hazreti Ali Kerem Allahübeçi Efendimiz Selman'ı Farisi radiyallahu anh'ı eve gönderdi. Resulullah'ın cübbesini getir ya Selman dedi. Gitti. <gülüyor> <gülüyor> Kapıyı çaldı Selman. İçeriden feryatlarla Fatıma kimdir dedi Yetimlerin Kapısını çalan kim Birkaç haftadır yetim kalmış Fatıma Artık sabahları haydi kızım Fatıma namaza diyen babacı yok artık Baba bana babana güvenme namaz kıl Fatıma Resulullah'ın cübbesini istiyor Efendimiz onun için geldim babacığımın cübbesini kim giyecek babacığımın cübbesini kim giyecek anlattı durumu Selman kapının arkasından cübbeyi aldı ve mescide vardı Selman da ehli beyttir biliyorsunuz değil mi Selman ne güzel insanlar hatlarını söylemek bile güzel kim bilir kendileri ne kadar güzeldi geldi mescide cübbeyi Ali efendimize verdi Ali Efendimiz aldı cübbeyim. Çok severdi onu. Onun uğruna canını vermeye kalkan ilk defa Ali'ydi. Onun yatağına seni değil de beni öldürsünler ya Resulallah diye canını koyan Ali'ydi. Çok severdi onu. Fatıma validemiz Babasına kavuşacağı gün geldiği zaman ben gidiyorum babamın yanına bugün ayrılık günü ya Ali dediği zaman Fatimam dedi Ali Efendimiz Fatimam sana iyi yemekler yediremedim. Güzel şeylerle giydiremedim ne olur babacığına beni şikayet etme ya Fatimam. Ali Efendimiz cübbeyi aldı, kokladı, öptü, kokladı. <gülüyor> Sonra sahabilere verdi. Sahabiler hepsi sıradan aldılar, öpüp kokladılar. Sonra adama uzattılar. Adam aldı, öptü, kokladı. Aman Allah'ım, bu nasıl bir koku böyle? <gülüyor> İnsan bin yıl yaşasa Bu kokuyu unutmaz Bu kokunun sahibi nerede Ne olur bana gösterin İşte şurada yatıyor dediler Aşık adam geldi Toprağın yanına çöktü başına Adam toprağının yanı başında mesadet, toprağı sarıldı. Ya Rabbi dedi, Aşşadu an la ilaha llāh wa aşşadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya Rabbi, artık beni ondan ayırma, iman ettim. Ne olur artık beni ondan ayırma. Benim canımı onun yanında bırak ya Rabbi Öyle bir razı aleminden konuştu ki Aşktı bu Allah duasını kabul etti O aşık adamın canı O toprağın üstünde çıkıverdi Ne diyor Allah? Gelsem de, o adam birkaç hafta sonra gelebilmiş, yanmış tutudmuş. Biz 14, 15 asır sonra gelmişiz. Göremedik seni, ya Allah. Varsam yanında. kabul eder misin Kabul eder bir sevgi orada can versem. Sakın ona Sakın Ne evladu ya alim Ne yakınların Orada hiç kimsenin Orada vefat eden Müslümana Yakınları ağlamasınlar sakın Sevinsinler Ben utanıyorum ya Resulallah Nasıl gelirim Günahlara batmışım ya ne bir Allah. Seni genç tanıdım. Genç genç tanısaydım koşardım sana. Görüyor, özlem olmuş. Genç tanıdım seni ya ne bir Allah. Utanıyorum, gelemiyorum. Ama ya Resulallah, ya Resulallah sen çok şefkatlisin. Sen gelirsin belki değil mi? Seni Konyamıza davet etsem. başta da edipsizdim. Bana düşmez bu. Aşklar var. Aşkların adına söylerim. Beni tellal etmişler. Ya Resulallah gelirsin değil mi? Yani bir Allah, Konyamızı çağırsam seni. Seni çok seven aşıklarım var bu şehirde Hani Bir gelsen çok özledik Çok Can kuşu olup uçamadık Ravzanda Ey kainatın çekirdeğim ey sevgilim Sen Sen Medine sana kucak açtı diye Hiç kırmadın onları Ve orada kaldın Ya Resulallah şu dünyanın bütün şehirler arasında Konya'mız denince Allah ve Resulü gelir akla. Gel sana aşıklar, sana aşıklar doldurmuş bu şehir.